Bunlar El-Gabit ve El-Basit isimleri. Allah Azze ve Celle El-Gabit'tir. Allah Azze ve Celle El-Basit'tir. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bu iki isim gelmiştir. Bütün sünenlerde ve müsnet İmam Ahmet bin Hanbel Rahimullah'ın müsnedinde Enes İbni Malik anhudan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında fiyatlar arttı diyor. Ve dediler ki ey Allah'ın Resulü bu fiyatlara bir müdahale etsen yani aşağı doğru çeksen. Dediler ki bunun üzerine dedi ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. İnne Allah'a huvel halik, el qabid, el basit, el rezzak, el musa'ir. Muhakkak ki Allah halıktır, yaratandır, yaratıcıdır. El-gabit, el-basıttır. El-rezzak, rızık verendir. Ve el-müsağirdir. El-müsağir kelimesi fiyatlandıran demek kardeşlerim. Ve inni la arcu an el ve la-yetlubuni ahadun bi-zulmetin velemtuha iyyâ fîdemin ve la Malin. Ben diyor yarın Allah Azze ve Celle'ye kavuştuğum zaman kıyamet gününde hiçbir zaman hiçbir kimsenin işte bana zulmettin işte o zulmün karşılığı ya da bir kanı konusunda ya da bir malı konusunda benimle bir benden bir talep etmesinden, etmesinden korkuyorum ya da böyle bir şey istemiyorum diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Azze ve Celle el ve El-Basit isimlerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisinde zikrediyor. El-Basit kelimesinin manası, Allah Azze ve Celle'nin isminin manası yani Allah Azze ve Celle kullarından dilediğinin rızkını genişletir. el kelimesinin manası, isminin manası ise Allah Azze ve Celle kullarından dilediğinin rızkını daraltır. El-Gabit El-Basit El-Basit, kullarından dilediğinin rızkını genişletendir. El-Gabit Allah Azze ve Celle kullarından dilediğinin rızkını daraltandır. Yani rızkı genişleten de daraltan da fiyatları artıran da indiren de Allah Azze ve Celle'dir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin kulları için gördüğü bir maslahattır, bir hekmettir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Şura Suresi 27. Ayet-i Kerimesinde buyuruyor ki, وَلَوْ بَسَتَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ Şayet Allah Azze ve Celle kulları için rızk genişletseydi, yani bol bol, bol bol verseydi لَبَغَوْ fil ardi". Muhakkak ki yeryüzünde Bozgunculuk yaparlardı. وَلَاكِنَّ يُنَزِّلُ بِقَدَرِنْ مَا يَشَىٰ Fakat Allah Azze ve Celle dilediği miktarda rızıkları indirendir buyuruyor. Şura Suresi 27. ayeti Kerimesinde. Eğer Allah Azze ve Celle kullarına yani mümin kullarını kastediyor Subhanahu ve Teala. Çok büyük bir geniş rızık verseydi, bol bol verseydi muhakkak yeryüzünde ne yaparlardı? Azgıncılık yaparlardı, azarlardı veya haktan saparlardı. Fakat Allah hikmeti gereğince onlara dilediği kadar, dilediği miktarda rızkı indirmiştir. el kelimesi kardeşlerim. Yani, yani rızıkta nedir? Bir daralmadır, kısılmadır. Elbasıt dediğimiz zaman yani rızıkta genişlik ve rızkın çok olması demektir. Ve bunların hepsi de Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Allah kabittir, Allah basittir. Allah dilediği kullarının rızkını daraltandır, dilediği kullarının da rızkını genişletendir. Elhafıd, elrafi' Allah dilediği kullarını üstün tutar, Dilediği kullarını da ne yapandır? Alçaltandır Subhanahu ve Teala. El-Mu'ti, El-Mani'i. Allah dilediğine verir, dilediğinden de yasaklar. Vermez. El-Mu'iz, El-Mu'dil. Allah dilediğini aziz kılar, yüce kılar, şerefli kılar. El-Mu'dil, Allah Azze ve Celle dilediğini de zelil kılar, hakir kılar. La-Şerikeleh. Allah'ın hiçbir ortağı yoktur. Ve bütün bunlar nedir? Allah azze ve celle'ye aittir. Sadece onun yapabileceği şeylerdir. Diyor ki Allah azze ve celle vallahu yaqbidu ve yabsutu ve ileyhi turcaun. Bakara suresi 245. ayet-i kerimesinde Allah dilediği kimsenin rızkını daraltır, dilediği kimsenin de rızkını genişletir ve ileyhi turcaun. Sizler Allah'a döneceksiniz. İbn-i Cerir At-Taberi Rahimuhullah bu ayetin yani Bakara suresi 245. ayeti kerimesinin tefsiriyle alakalı diyor ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin nedir? Bütün kulların rızıkları Allah'ın elindedir. Yani onu genişletmek ya da daraltmak kimin elinde? Yalnız ve yalnız Allah'ın elinde başka birisinin değil ki şirk ehli ne yapmışlardır bunu e, inkar ederek Allah'tan başka ilahlar edilmişler ve onlara ibadet etmişlerdir. Ve burada tıpkı biraz önce hadisin konumuzun başında dediği gibi Enes radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında fiyatlar arttı yani pahalılık oldu diyor. Bunun üzerine dediler ki ey Allah'ın Resulü fiyatlar arttı bizim için o fiyatları indirsen yani belli bir fiyata çeksen. Bunun üzerine dedi ki Allah Resulü Aleyhisselam Muhakkak ki rızıkları genişleten de daraldan da ve rızık veren de ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'dir. Ve ben yarın Allah'a kavuştuğum zaman hiçbir kimsenin malında ve canında hiç kimse benden bir şey istemeden yani ona zulmetmiş olmayarak Allah'a kavuşmayı dilerim diyor. Yani bununla pahalılık, ucuzluk şu anda olduğu gibi pahalılık ve ucuzluk, genişlik, darlık ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Başka bir şey değildir kardeşlerim. Onun için Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi وَاللّٰهُ ve وَيَبْسُطُ Muhakkak ki Allah Rızkı daraltan ve genişletendir. Yakbit yani Allah Azze ve Celle kullarından dilediğinin rızkını daraltır. Ve yepsut yani Allah Azze ve Celle kullarından dilediğinin rızkını genişletendir. Ve ileyhi turca'un. Ve sizler Allah'a döneceksiniz. Yani ey insanlar dönüşünüz muhakkak ki Allah'adır. Öyleyse Allah Azze ve Celle'nin farzlarını ve e, hududunu ne yapmayın? Aşmayın buna tecavüz etmeyin Veya başınıza gelen bir fakirlik, bir e, rızkın daralmasından dolayı ne yapmayın? Günah işlemeyin ya da Allah Azze ve Celle'nin size haram kıldığı şeylere yönelmeyin. Çünkü Allah'a döneceksiniz başka bir yere değil buyuruyor Allah Azze ve Celle. Şimdi kardeşlerim buna baktığımız zaman burada güzel bir tembih. Var. Güzel bir uyarı var Allah Azze ve Celle'den kullarına. Burada diyor ki Allah Azze ve Celle her kime malı konusunda, ilmi konusunda veya mekanı, makamı konusunda bir genişlik verilmişse ne yapması gerekir? Allah'a hamd etmesi ve buna karşı da Allah Azze ve Celle'nin verdiğinden infak etmesi, harcaması gerekir. Nasıl ki malın bir zekatı varsa ilmin de neydir? Bir zekatı vardır. Oturduğu makamın, koltuğun bir zekatı vardır. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin kendisine iyilik yaptığı gibi yani genişlik verdiği gibi onun da ne yapması gerekir? Allah'ın kullarına genişlik vermesi, iyilik yapması gerekir. Eğer Allah Azze ve Celle bir kimseye darlık vermişse, rızkını, geniş, rızkını daraltmışsa ne yapması? Ancak ve ancak Allah'a yönelmesi Allah'tan medet ve yardım dilemesi gerekir. Ve şuna iyi tıkat etmesi, şuna çok iyi iman etmesi gerekir ki, Allah'tır genişlik veren, Allah'tır darlık veren. Onun engellediğini verecek olan, verdiğine de engel olacak hiç kimse yoktur. Uhud Savaşı'nda, Müşrikler geriye çekildiği zaman hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen sahabesine diyor ki hemen toplanın ki Allah'a sena edelim Allah'ı övelim diyor. Ve sahabeler arkada saf saf dizildiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle şekilde dua ediyor. Allahümme lekel hamdu kulluhu ey Allah'ım hamdlerin övgünün tamamı sana aittir. Allahümme la qâbida limâ basatta, Ya Rabbi, genişlik verdiğini daraltacak, yani kimin rızkını genişlik vermişsen, kimin rızkını çok vermişsen, onu daraltacak hiç kimse yoktur. Ve la dâsite limâ Kimin ne diyor rızkını daraltmışsan, ona da genişlik verecek yoktur. La hâdiye limâ adlelte. Ya Rabbi senin saptırdığına, Hidayet edici yoktur. وَلَا مُدِلَّ لِمَنْ <هَدَيْتَه> Ya Rabbi senin hidayet ettiğini de saptıracak yoktur. وَلَا مُعْتِيَ لِمَا <مَنَعْتَ> Ya Rabbi senin engellediğine verecek yoktur. وَلَا مَانِعَ لِمَا عَطَيْتَهِ Sen eğer birisine vermişsen, sen birisine bir şey takdir etmişsen, ona engel olacak da hiç kimse yoktur. ولا مقرب لما باعدت Sen kimi uzak kılmışsan onu yakınlaştıracak yoktur ولا مباعد لما قربت senin yaklaştırdığını da uzaklaştıracak yoktur Allahumme busut aleynâ min bereketike ve rahmetike ve Ya Rabbi senden Ya Rabbi bereketinle rahmetinle fadlın ve rızkınla ne yap rızkımızı genişlet bereket ver rahmetini genişlet, fazlının lütfunu genişlet ve bize olan rızkını genişlet. Allahümme inni eselüken <gülüyor> na'îmel muqim el-ledî ve la yazul. Ya Rabbi hiç kaybolmayan, yok olmayan sürekli kalıcı nimetini senden isterim. Allahümme inni eselüken yevmel kıyâme Ya Rabbi kıyamet günü nimetlerini isterim. Allah Resulü Aleyhisselam hem dünyası ne yapıyor hem de ahireti için talep ediyor. Vel emne yawm el korku gününde o kıyamet gününde senden emniyet isterim ya Rabbi. Allahumma inni a'udhu bika a'udhu bika min şerr ma a'taytana. Ya Rabbi verdiğinin şer, bize verdiğinin şerrinden sana sığınırız. Ve şerr ve bize vermediğinin şerrinden sana sığınırız. Allahumma habbib ileyna el iman. Ya Rabbi bize imanı sevdir ve zeyyinhu fi kulubina ve bizim kalplerimizde onu süsle ve kerih ileyena'l kufra ve'l fusuka ve'l isyan her türlü küfrü fıskı günahı ve isyanı bize bizden kerih gör yani bizi kerih göster tiksindir ya rabbi vec'anna min'ar rashiidin ve bizi doğru yolu bulanlardan eyle allahumma tevaffana muslimin muslimin وَاَحْيْنَا مُسْلِم۪ينَ Ya Rabbi bizi Müslümanlar olarak öldür ve Müslümanlar olarak bizi yaşat, bizi dirilt. وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِح۪ينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُون۪ينَ Zillete ve fitneye düşmeden bizi salihlerin arasına kat. Allahumma قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذ۪ينَ يُكَذِّبُونَ رُسُولَكَ Ya Rabbi peygamberlerini yalanlayan bu kafirleri öldür yok et ve asdun an sebelekonar muakkak ki senin yolundan alıkoyuyorlar ve celaleyhim rizakeu azabak onlara azabını ve cezanı ver. Allahumme katil el kafarat ellezina utul kitabe ilah el hak yarabbiy kitap verilen bu kafirleri öldür ey hak olan ilah diye dua etmiştir Uhud günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve başta baktığımız zaman kardeşlerim bütün övgüler Allah'a. Eğer Allah birine geniş bir rızık vermişse, takdir etmişse onu daraltacak yok. Eğer birisine rızkını daraltmışsa onu da ne yapmaz? Hiç kimse genişletemez. Allah'ın hidayet verdiğine saptıracak yok. Saptırdığına da hidayet verecek yok. İşte, işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin imanı ve bir müminin olması gereken iman budur kardeşlerim. Allah hepimize o imanı nasip eylesin. Kardeşlerim, elbest ve el yani bir şeyde genişlik ve bir şeyde darlık kelimelerini birçok kitap ve sünnette, birçok nasda, delillerde zikredilmiştir. Baktığımız zaman Ra'd Suresi 26. ayet-i kerimesinde Allah azze ve celle buyuruyor ki Allahu yebsudur rizqa limen yeşa ve yaqdir. Muhakkak ki Allah kullarından dilediğini, dilediği kimsenin rızkını genişletir, dilediği kimse için de daraltır. Ve farihu bil hayati dunya. O kafirler kendilerindeki o geniş nimetlere yani geniş mal geniş risk verilen o kâfirler ne yaparlar onunla sevinirler umel hayatut dunya fil ahireti illa meta fakat ahiret hayatı dünya hayatına göre nedir çok daha güzeldir çok daha geniş ve ee, nedir e, dünya hayatının faydası ahiret faya, ahiretin faydasına göre çok çok azdır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Demek ki asıl burada önemli olan nedir? Ahiret hayatıdır. Kafirler bu kısacık dünya hayatında Allah Azze ve Celle'nin kendilerine verdiği genişlikten dolayı ne yaparlar? Sevinirler. Ama onların ahirette nedir? Hiçbir payları yoktur. Diyor ki Allah Azze ve Celle İsra suresi 30. ayeti kerimesinde اِنَّ رَبَّكَ sutur الرِّزْقَ لِي مَنْ ve yakıdır. Muhakkak ki Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir, dilediğini de daraltır. اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَب۪يرًا Muhakkak ki Allah kullarından haberdardır, hakkıyla haberdar olan ve onları görüp görendir, diyor Allah Sebe Celle. Ve yine Sebe Suresi 36. ayeti kerimesinde قُلْ اِنَّ rabbi yebsutu'r rizqa limen yasha'u veykdir de ki benim muhakkak ki benim Rabbim diledi kullarından dilediğinin rızkını genişletir dilediğini de daraltır ve la tinne ekseren nasi la ya'lemun fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlar diyor Allah Azze ve celle ve yine sebe suresi 39'da kul inne rabbi yebsutu'r rizqa limen yasha'u min ibadihi la." De ki, muhakkak ki benim Rabbim kullarından dilediğinin rızkını genişletir, dilediğini de daraltır. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ şey فَهُوَ يُخْلِفُهُ Ve Allah için, yani Allah'ın size emrettiği şeylerden verdiğiniz zaman, muhakkak Allah, dünyada onun bir benzerini veya daha fazlasını bir karşılık olarak verir, ya da ve ahirette size sevap olarak karşılığını verir, diyor. وَهُوَ o rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bu ne demektir biliyor musunuz? Rızkı sadece Allah'tan isteyin başkasından değil. Çünkü sebeplere sarılın, rızkı Allah'tan, sadece Allah'tan isteyin. Çünkü buna gücü yetecek olan sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'dir. Kardeşlerim demek ki bu ve benzeri ayetler göstermektedir ki daraltan da, Genişlik veren de yalnızca yalnız Allah Azze ve Celle'dir. Bu Allah'ın elinde olan bir şeydir. Allah Azze ve Celle bir kimseye malında, işte e, ömründe, ilminde, hayatında ne yapabilir? Genişlik verebilir. Dilediği kimseye de ne yapar? Darlık verir Allah Azze ve Celle. Allah kullarından dilediğinin malında ömründe, ilminde ve hayatında genişlik verir, dilediğinde de kısıt, kısıtlama yapar, Allah hakimdir, hikmet sahibidir, habirdir, her şeyden haberdar olandır Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşlerim, Allah rızıkları, ruhları, canları tutandır ve yine Allah rızıkları, rahmeti ve canları genişletendir, onları yayandır Allah Azze ve Celle, Kimilerini yükseltir, kimilerini alçaltır. Bu da hep Allah Azze ve Celle'nin bir adaleti ve hikmeti gereğincedir Ve bütün hamdler Allah'adır. Çünkü Allah Azze ve Celle وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Genişlik veren de, darlık veren de Allah'tır. Ve siz ona döndürüleceksiniz diyor Bakara 245'te. Ve yine Allah Şura 27'de وَلَوْ بَسَتَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ La fil ardi. Eğer ki diyor Allah Azze ve Celle mümin kulları için rızıklarını genişletseydi muhakkak yeryüzünde saparlardı, azarlardı diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşlerim mümin kulları hakkında Allah'ın nimetleri kısması bir yerde nedir? Onlar için bir rahmettir kardeşlerim. Çünkü onları bir yerde zulümden ve azgınlıktan koruyor Allah Azze ve Celle fakat insanların çoğu bilmez diyor Allah Subhanahu ve Teala. Vallahu Allahu yabsutu'r rizqa limen yasha'u ve yaqdir. Ra'd suresi 26'da buyurduğu gibi Allah dilediğinin rızkını genişletir, dilediğinin de rızkını daraltır. Ve yine Allah diyor ki İleyhi yes'adul kelimut tayyib ve'l amelus salih uh. Allah azze ve celle'ye güzel kelime yükselir ve salih ameli de Güzel sözler yükseltirdir. Bunlar nedir? Hep müminin değeridir ve berrafehu Allahu iley ve kanallahu azizen hakima. Demek ki kardeşlerim, rızıkları genişleten, rızkı daraltan, yücelten, alçaltan nedir? Hep Allah azze ve Celle'nin kaderi ve kazası, kaza ve kaderi ile alakalıdır. Rızkın genişlemesi, rızkın daralması İnsanların yükselip alçalması Allah'ın kaderi ile alakalıdır. Fakat kardeşlerim bu lanla birlikte insanların sebeplere sarılması da nedir? Allah Azze ve Celle'nin bir e, kaderi, bir hikmetidir ki insanlar ne yapması gerekir? Sürekli sebeplere sarılması gerekir. Çünkü her şey bir sebebe bina en yaratılmıştır. Bunu da ne yapması insanların bilmesi gerekir. Çünkü bu iki şeyle alakalı. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de gelen rivayette men ahabba en yusata Her kimdir rızkının genişlemesini istiyorsa. Waynse'alehu fi umrihi ve da diyor ömrünün ömrünün uzamasını istiyorsa ne yapsın? Felyasil rahimahu akrabasına eğiliktadır. Bu da nedir bir sebeptir kardeşlerim. Her şey bir sebebe bağlıdır ama illa o sebebe sarılmak da onun olacağı manasına da gelmez her şey bir kaderdir. Demek ki rızıkların genişletilmesi nedir? Allah'ın elindedir ve insanların sırayı rahim yapması, akrabaya iyilik yapması nedir? Kulun harcadığı bir güçtür ve yine e, nedir? Musa'ir yani fiyatlandıran, fiyatları artıp indire, artırıp indiren de Allah'tır diyor. Fakat yine insanların e, sebeplere sarılması da nedir? Bunun e, yani buna zıt bir şey e, değildir. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle e, bir e, söz var. E, birisine deniyor ki fiyatlar arttı yani pahalılık oldu. Bu üzerine diyor ki onu takva ile indirindir Yani ucuzlatın. Çareyi takvada buluyor. Takvalı diyor. Demek ki kardeşlerim pahalılık da ucuzluk da ve diğer bütün şeyler nedir? Allah Azze ve Celle'nin elinde olan şeylerdir. Allah Azze ve Celle fazlıyla, keremiyle rızıklarımızı genişletsin inşallah. İçinde bulunduğumuz bu kötü durumlardan bizi kurtarsın. Ee, bize oyun oynayanların başına o oyunu ee, çevirsin inşallah. Çünkü Rabbim genişlik verendir. Rabbim rızık verendir. Rabbim bize hayırlı rızıklar versin. Bereket versin. Rahmetinden fazlından bizi rızıklandırsın. Çünkü o hayırul razıqin rızık verenlerin en hayırlısıdır. Rabbim hepimize hayır versin inşallah kardeşlerim. Allah Azze ve Celle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 hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Merhametinle, ahmetinle, cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Bize hayırlı rızıklar ver ya Rabbi. Bizi ve neslimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle. Allahümme amin. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruka ve atubu ileyk. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.